Fatiha abi önceki haftalarda e, mümin olan, İslam'la şereflenen e, sahabe efendilerimizin yaşadıkları sıkıntılar, sıkıntılar dertler. Eyvallah. Hatta en sonunda e, Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın çektiği eziyet, sıkıştırdıklarında işkenceye maruz kaldığında dininden dönmesine, yani dininden döndüm demesine bile izin çıkacak derecede şiddetli eziyete maruz kaldıklarını beyan etmiştik Eyvallah. onu hatırlatmıştık fakat neticede bir insanı severken onun dostunu onun sevdiğini severseniz o kişiyi de memnun etmiş olursunuz sevgi 3 merhaledir nefret de kin de 3 merhaledir diye anlatırlar Biz sevgidekini muhabbet bağı olduğu için sevgideki dereceleri zikredelim bir kişiyi seversiniz. Bir kişiyi sevdiğiniz gibi bunun ikinci derecesi onun sevdiklerini de seversiniz. Ve üçüncü derecesi yani yanındaki etrafındaki dostlarını da seversiniz. Affedersiniz. Üçüncü derecesi onun sevenleri de seversiniz. Tekrar ediyorum. Bir kişiyi seversiniz. Onun etrafındaki dostlarını da seversiniz. Onun sevenleri de seversiniz. Yani onu sevenler vardır. Belki hiç görmemiştir o zatı. Fakat uzaktan uzağı sevmiştir. Sırf onu seviyor diye o kişiyi seversiniz. Bu sizin sevgide üç merhalede e, muhabbetinizin olduğuna işarettir. Sevginizin üç merhalesinin de oturduğuna işarettir. Şimdi böyle olduğu gibi bu aynı zamanda sevdiğiniz insanı memnun etmek için gayri ihtiyari olarak, edinmeniz gereken, yapmanız gereken bir usuldür. Bunun tersi olanı zikretmek istemiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbet edemeyenler onun dostlarına da muhabbet edememişler ve ona muhabbetsizliklerini kinlerini, nefretlerini her fırsatta söyledikleri gibi efendim e, azgınlıkta eziyet etmede etrafındakilerden de rahatsız ederek ona eza cefa etmeyi yolunu tutmuşlar. Çünkü bizzat ona müdahale edemiyorlar. Bu hem manevi olarak bir muhafaza, gerçi eziyetten geri kalmıyorlar ama daha acıtsın, içini daha sarsın, kalbini sıkıştırsın, üzelim onu derdini taşıdıkları için sadece yaptığı işe mani olalım diye düşünmüyorlar. Ayrıca onu üzmek istiyorlar. E, onu üzmek isterseniz sevginin de, hüznün de, korkunun da Nefretin de menşe'i kalptir. Dolayısıyla onun kalbini rahatsız etmek için etrafındakilere kalben muhabbet beslediği insanlara eziyet ediyorlar. Şimdi burada belki sevginin üç bağını anlatırken başka bir sohbetimizde bu üç tertibi şöyle de anlatmıştık. Kişiyi seversiniz, yanındakileri seversiniz, onu sevmeyenleri sevmezsiniz. Gibi de izah edilebilir. Zaten sevgiyle nefretin, sevgiyle sevgisizliğin e, sınırı zardan daha incedir. Çok çok büyük fark yoktur. Bir an içerisinde insan sevgiden sevgisizliğe dönebilir. Allah muhafaza. Tabii meşru olan sevgiler için Allah muhafaza. Neyse sohbeti daha fazla bu mecrada uzatmayalım. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz Hazreti Resulullah'ın çok sevdiği bir zat. Aynı şekilde müminler de Allah Resulü'nü seviyorlarsa Hazreti Ebubekir'i sevmek, ona muhabbet etmek durumundalar. Çünkü bu sevginin şartı, İslam'ın şartı mı değil? Bazıları diyor ki efendim İslam'da yok ki böyle şart. Nereden çıkartıyorsunuz? Aa, güzel kardeşim. Sevginin kendine ait bir şartı var. Muhabbetin kendine ait bir şartı var. Din zaten bu muhabbeti anlayan adama tavsiye edilir. Ve nasihat olarak arz edilir. Yani dinde yoktur diyebilir misiniz buna? Resulullah Efendimiz'i sevmek, ona tabi olmak nasıl dinin emridir? Bu sevgiyi anlayan insan, herhangi bir şey duyduğu sevgi kadar olsun, Resulullah'a aynı sevgiyi göstermek durumunda. Hiç olmazsa aynısını. Hz. Ebubekir'i sevmeyen bir insan, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a muhabbet etmeyen bir insanın, Muhakkak surette bunu tespit edebilirsiniz. Muhakkak surette dini, itikadi, imani sahada bir bozukluğu vardır. Çünkü sağlam bir imanın nişanesidir. Peygamberi sevmek ve peygamberin sevdiklerini sevmek. İmanla beraber gelen bir muhabbettir bu. Asıl hüküm olarak değildir. Belki ilk bakışta. Fakat diğer hükümleri üzerine bina edilen hükümleri hatta ayetleri, bazı hadis-i e, rabet ettiğinizde, itibar ettiğinizde bunun bir kaide olduğunu da fark edersiniz. Hazreti Ebu Bekir efendimizi çok seviyor. Müşrikler onu hedef olarak seçiyorlar. Diyorlar ki biz belki Muhammed'ül Emine veya Abdullah'ın yetimi olan Muhammed'e eza cefa edemiyoruz. Ebu Talip onu çok kolluyor ediyor ama Ebu Bekir hiç olmazsa bir zorlayalım bakalım. Yani Ebu Bekir çünkü hep onun yanındaydı. Hem onların safını dağıtmış oluruz hem de ee, o zatı üzmüş oluruz Yani onu demek Onların lisanıyla söylemek Hoşuma gitmiyor ama Resulullah'ı üzeriz, üzeriz Manasına Bir e, kötü bir Gayret içerisine giriyorlar Metne dönelim metinden okuyalım Bakalım neler olmuş Eyvallah Resulullah Efendimiz bir gün Darül Erkam'da ilk Müslümanlardan birçoğuyla oturuyordu Başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere hepsinin gönlünde tevhid davasını müşriklere karşı açıklamak arzusu bir iştiyak halini almıştı. Bunu gerçekleştirmesi için Resul-i Kibriya Efendimiz'den ricada bulundular. Fakat Hazreti Resulullah tedbiri elden bırakmak istemiyordu. Henüz böyle bir hareket için zamana ihtiyaç vardı. Biz henüz azız bu işe gitmeyiz diye konuştu. Fakat imanın taptaze heyecan ve şevkini tertemiz gönüllerinde taşıyan bu yeni Müslümanlar yerlerinde adeta duramasa hale gelmişlerdi. Bunu hisseden Fahri Alem Efendimiz sonunda kendileriyle birlikte Mescid-i Haram'a gitti. Bir tarafa oturdular. Müşriklerden bir topluluk da oradaydı. Allah ve Resulüne iman aşkıyla yanıp tutuşan Hazreti Ebubekir, Bekir, kalbinin derinliklerinden kopup gelen gerçekleri, İnsanlara duyurmak arzusunun önüne geçemedi ve orada müşriklere dönerek Allah'a imanın ulviyet ve kutsiyetini, buna karşılık puta tapmanın pespayeliğini ve onlara hürmet etmenin sefaletini aykırdı. Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık ile dolu olan müşrikler Hazreti Sıddık Efendimiz'e saldırdılar. Her tarafını kan revan içinde bıraktılar ellerinden ancak kabilesi Taym oğullarından birkaçının araya girmesiyle kurtulabildi. Demirli ayakkabıların darbelerine maruz kalan Hazreti Ebubekir kendinden geçmişti. Burada tabii demirli ayakkabı diye geçiyor. Arapça metinlerde de öyle geçiyor. Orada demirden kasıt ayakkabı demirden olur mu? Toprakta, taşta yürümek için, bazen kızgın çölde yürümek için tahtanın mukavemeti yetmediğinden ayaklarının altına, şimdi krampon gibi düşünün e, ve kumda hareket etmek için çivili gibi mıh denilen böyle kalın çivilerle efendim demir parçalarını koyuyorlar veya sivri oluyor onlar. Yani hem arazide yürümek için kullanılıyor hem de ayağı vesaire falan batmasın diye. O bir nevi efendim ayak o zamanın adetinde kullanılmış bir şey. Tahtanın altına Tahtanın üstünden veya altından bilmiyorum şimdi o kadar benim bilgim yok. Fakat şöyle hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, tahtanın içerisinde çiviler çakılıyor, yukarıdan vuruluyor, ayağının basacağı yere de deri kaplanıyor. Yani deriye basarmış gibi oluyor kişi i̇şte tahtaya basmıyor, ayağının çivilerin başı da girmemiş oluyor. Fakat alttan da çiviler çıkıyor. O çivilerle Hazreti Sıddık'e ekberi vücuduna vuruyorlar. Hatta ileride söyleyecek mi şu an hatırlayamıyorum ama e, fakirin okuduğu metinlerde biraz Arapça kaynaklı Arapça yazılmış olan eserlerde e, Hz. Sıddık'ı Ekber'in biz diyor aldığımızda evine getirdiğimizde yüzü o kadar kanrevan içinde ve yüzündeki etlerden o kadar çok sarkan vardı ki burnu ağzı birbirine karışmış gibi biz ayırt edemiyorduk temizleyince fark ettik diyor o derece Yüzüne dahi vuruyorlar. O demirli nalınlarla, ayakkabılarla. Evet. Baygın bir halde evine götürdüler. Gün boyu baygın kaldı ve ancak akşam üzeri kendine gelebildi. Sanki onca darbelere maruz kalan kendisi değilmiş, sanki yüzü gözü kan revan içinde bırakılan bir başkasıymış gibi dudaklarından dökülen ilk cümleler şunlar oldu. Resulullah ne yapıyor? Ne haldedir? Ona dil uzatmışlardı. Hakaret etmişlerdi. Şimdi biz <gülüyor> bunu şöyle biliyoruz. Bu da tabi rivayet edilen bir şekil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle giderlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duyacağı şekilde hakaret ediyorlar. Hazreti sıddık Ekber Resulullah'ın söylediği sözden ayrılmıyor esasında. Yani... İlan etme meselesi var ya evet. Yapmıyor Zaten Hz. Ebubekir Efendimizin Tevhid ihtikadında olduğunu biliyorlar Fakat Aleni olarak böyle bir şey yapıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i o tasalluttan Şey yapmak için Bir şekilde bertaraf etmek için kendisi geride kalıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanesine doğru Çekildiklerinde O onlarla yaptığı efendim çirkin sözlere karşılık mukabelede bulunuyor bu esnada Hazreti Ebubekir'i zaten bir şekilde e eziyet etmek için hazır bekliyorlar bu arada çullanıyorlar ve Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz o yaralı haliyle kendine geldiği anda dudakları kıpırdamaya başlıyor hemen Suyu hazır ediyorlar. Ne istiyor falan diye. Suyu uzatıyorlar. Su istemediğini işaret ediyor imayla. Tekrar hafif bir sesle konuşuyor. Ne konuşuyor diye böyle eğiliyorlar. Hazreti sıddık Ekber'in ağzına doğru. Diyor ki o nasıl? Resulullah nasıl? Ona hakaret ediyorlardı. İyi mi o? Ona bir şey oldu mu? Yani kendine geldiği an diyorsun ama hiç kendinden geçmemiş esasında. Yani insanın İnsana hakim olan beden değildir. İnsana hakim olan madde değildir. İnsana hakim olan manadır. Siz hangi manada hangi batınıyı özellikle hangi ruh halinde bedeninize veda ederseniz tekrar size o iade edildiğinde aynı hal üzere haş olursunuz. Uykuda da böyledir bu. Hangi şeyin tasasıyla yatarsan o şekilde kalkarsın. Mahşerde de halimiz böyle olacak. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve olacağız. Mahşer'de de öyle dirileceğiz. Hazreti Sıddık Ekber ne kadar Resulullah'a aşkıyla meşgul ve hep onunla beraber ki bir an bedeniyle ruhuyla irtibat kopar gibi olduğunda, baygınlık geçirdiğinde fakat tekrar iade edildiğinde ilk söylediği söz: "O nasıl?" Resulullah Efendimizin muhabbeti üzere Haşr romanının Nasıl bir şey olduğunu anlatmak için sıddık Ekber'in bu imtihanını, bu aşkını görmek icap eder. O nasıl diye soruyor ilk önce. Hani ah mah suverin şu bu falan değil ne oldu bana değil. Ayılır ayılmaz kendine gelir gelmez veyahut o manada kendine gelir gelmez. Resulullah Efendimiz'e sorması ona ne kadar ziyade bir aşkı olduğunu, muhabbeti olduğunu gösteriyor. Evet. Hazreti Ebubekir bu sözleriyle Hazreti Resulullah'a olan sadakatinin şaheser bir örneğini veriyordu. Kan revan içindeki haline bakmadan, yara berelerinin acısına sızısına aldırmadan Nebi Yiğdi'şanın durumunu öğrenmek istiyordu. Hem de o Nebi'yi muhtereme şiddetle muhalefet edenler arasında. Kendisine yemek teklifinde bulundular. Aç kaldın, susuz kaldın. Bir şeyler yiyip içmez misin dediler. Oysa Resulullah ne haldedir, ne yapıyor diye soruyordu. Annesinin Resul-i Ekrem'in davasından haberi yoktu. Henüz iman etmeyenler arasında bulunuyordu. Nasıl olursa olsun Allah Resulü'nün durumunu öğrenmeliydi. Annesine git dedi. Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e sor. Resulullah hakkında bana haber getir. Bu arada yemeği reddediyor. Suyu da reddediyor. Yani bir şekilde ondan haber alacak. O ondan iyi haber almadan, onun sıhhatine efendim onun selametine ait bir haber almadan Fahrlü'l Alemi'yi e, kesinlikle yemeği reddediyor. Ne yiyor ne içiyor. Evet. Ümmü Cemil iman etmiş bahtiyar bir kadındı. Fakat Resul-i Ekrem'den aldığı dersle İhtiyatlı davranıyordu. Ebu Bekir'in annesi Ümmü Hayr ona "Ebubekir Bekir senden Abdullah'ın oğlu Muhammed'i soruyor deyince ben onun hakkında bir şey bilmiyorum ama istersen beraber oğlunun yanına gidelim diye cevap verdi. Aslında Ümmü Cemil'in Resulullah'tan haberi vardı. Ancak bir tertip ve tuzakla karşı karşıya bulunma ihtimalini göz önünde bulundurarak böyle cevap vermişti. Hazreti Ebubekiri Bekir'i yüzü gözü yarılmış bir vaziyette gören Ümmü Cemil'in içi burkuldu ve kendini zapt edemeyerek ''Sana bunları reva gören bir kavim şüphesiz azgın ve sapkındır. Allah'tan dileyim onlardan intikamını almasıdır.'' diye haykırdı. Ümmü Cemil'den Resul-i Ekrem'in selamette olduğunu öğrenmesine rağmen Hz. Ebu Bekir'in içi yine de rahat etmiyordu. Burada hanım kardeşlerimize de hitap edelim. Bir cemiyette hanımlar sır saklamayı bilir, ahvali durumu gözeterek o durumun, o ahvalin şekline göre hareket etmeyi öğrenirlerse, o cemiyetteki hayırlı işler daha çabuk muvaffak olur. Hanımların fonksiyonlarına bakın. Ne kadar şuurlular, boşboğazlık etmiyorlar tertip olabilir vesaire yapılabilir diye düşüncenin şekline bak. Yani hanımlar hissiyat yönünden birazcık daha fazla erkeklere nispetle şanslıdırlar. Fakat her güzellik gibi bazen güzelliklerin nimetinde cefası olur, derdi olur. Bu hissiyattan dolayı sır saklamayı veya cemiyetin durumunu o an hissiyatıyla hissiyatının galip gelmesinden Fark edemediğinden farklı şeylere insanı sevk edebilir. Fakat hanımlar ne kadar şuurlu. En önce diyor gidelim. Hazreti Ebubekir'e gidelim. Oğluna gidelim. Nedir derdi, niye sormuş bakalım şeklinde hemen Hazreti Ebubekir Efendimiz'e gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Burada e, hanım kardeşlerimize de bunu nakletmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz bizim siyer derslerinde ve siyer e, okumalarımızda hep günümüzle alakalı mevzuları da işliyoruz. Eyvallah. Bu arada hazır bir ara vermişken şunu da beyan edeyim. İlk başlarken yani bizim bu radyo programlarımıza başlarken normalde klasik usul hamdele salvededir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed'in hayri halkihi ve sahbihi ecmain veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmain diye başlanması hem adettendir hem sünnet-i Fakat şunu da unutmayalım. Hamd sadece Elhamdülillah demekten ibaret değildir. Salvele de sadece Allahümme sallâ Seyyidina Muhammed demekten ibaret değildir. Biz zaten onu övmek ve zaten onu övmeyi bize bahşeden Hazreti Allah'a hamd meyanında programlarımıza Biraz da radyonun getirdiği konsept içerisinde Muhabbet bağına o muhabbeti meşk etmeye geldik Allah muvaffak eylesin inşallah diyerek O dua ve niyazlarla başlıyoruz Ve salatu selamlarla da devamlı olarak hem biz Hem de dinleyicilerimiz bize iştirak etmiş oluyor Bu sebepten herhangi bir şekilde su izan edilmemesi icap eder Her programın başında Hatta biz biraz girizgahı da uzatıyoruz ki Kardeşlerimiz de kitaplarını vesailerini temin etsinler, dinlemek için tertibatlarını alsınlar ve hamdeleyle, ile bize kulak versinler diye de bunu yapıyoruz. Bunu da bu meyanda zikretmiş olalım. Eyvallah. Evet. Ümmü Cemil'den Resul-i Ekrem'in selamette olduğunu öğrenmesine rağmen Hazreti Ebubekir'in içi yine de rahat etmiyordu. Annesine, vallahi gidip Resulullah'ı görmedikçe ne yer ne de içerim dedi. Onu Resul-i Ekrem'e götürmekten başka çare yoktu. Fakat bu haliyle nasıl gidebilirdi? Darül Erkam'a kadar nasıl yürüyebilirdi? Etraf tenhalaşınca, annesi ve Ümmü Cemil'e yaslanarak sendeliye sendeliye Resulullah'ın huzuruna vardı. Senelerden beri birbirlerini görmemiş, candan dostlar gibi kucaklaştılar. Resul-i Ekrem'in durumunu gözleriyle gördükten sonra,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 Onun hakkında Allah'a duada bulunmanızı arzu ediyorum. Umulur ki Allah onu cehennem ateşinden hatırın için kurtarır. Bu samimi arzu samimi dua ile birleşti ve o anda orada Ümmül Hayr Selma Hatun bahtiyar mümineler safına katıldı. Allah Allah. Şem kim yanmadan yandırmadığı pervaneyi diyor. Bir derviş bir aşık böyle bir nutuk yazmış bir şiirinde. Diyor ki Şem'i gör kim? Yanmadan, yandırmadığı pervaneyi. Yaz geceleri görürüz. Işıkların etrafında, ateşin etrafında pervaneler döner. Ateşe kendisini kaptırır. Biraz yaklaşır. Yanar gibi olduğundan uzaklaşır. Ama dayanamaz uzakkanlığa bir daha gelir. En sonunda gider kendini oraya yakar. Ateşi gör ki diyor şu ateşe bak ki kendisi yanmadan pervaneyi yakamaz. İşte içi alev ve alev olan, Allah ve Resul aşkıyla yanan insanlar öyle bir ateşe, öyle bir hale sahiptirler ki sönmüş, henüz uyanmamış kandilleri, şemaları, ateşleri de uyandırırlar. Hazreti sıddık ki Ekber'le Hz. Fahlalem arasında bir insanın imansız kalması düşünülebilir mi? O ateş, Muhakkak surette insanı o iman nuru öyle bir kuşatır ki hatta öyle bir kuşatır ki o ateş insanı bu dünyada tamamen çevrelerse bir daha o kişi cehennemde ateşe maruz kalmaz. Allah Teala'nın adetidir. Allah iki kere ceza bile vermiyor. İnsanların yaptığı dünyevi mahkemelerde bile bir adam bir cezadan yargılanıyorsa aynı cezada ikinci kere yargılanmıyor bir şey yaptı diye 20 yılda hapis yatdıysa gel 20 yıl bitti seni bir daha bir 20 yıl yatırırım demiyor. Beşerlerin, insanların yaptığı kanunlar bile böyle. Bu aynı zamanda, Allah'ın insanlara verdiği adalet duygusudur. Cenab-ı Hak da bu dünyada, Allah ve Resul muhabbetinin ateşine yanan insanları, asla ve asla, orada yakmayacak. Orada, ateşin yüzünü bile onlara göstermeyecek. Allah, Allah, o muhabbet bağıyla Aşklarını ziyade eden Ziyadeleştiren Ziyadesiyle Aşkı ve muhabbetin imanın kemaliyle ahirete intikal eden Kullarından eylesin Başvurulan tertip, eziyet ve işkencelerin Hiçbiri Resul-i Ekrem Efendimiz'i İslam'ı tebliğ etmekten Alıkoyamıyordu Üstelik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 ...putlarımıza sövdü derken, putlarımıza sövdü, akılsız olduğumuzu söyledi. Hepsi tespittir yani, kendileri söylüyorlar niye akılsız olduklarını da söylemiş oluyorlar. Neyse, devam edelim. Şimdi sen, ya onu bunları yapmaktan ve söylemekten alıkoy veya aradan çekil. Ebu Talip bu teklif karşısında ne yapacaktı? He şimdi yalnız, hazır şimdi bizim evimizde put yok. Bizim böyle put falan gibi alışkanlığımız yok. Bunlar bizi ilgilendirmiyor demesin kimse. İnsan bazen kendi işini put edinebilir. Kendi patronunu put edinebilir. Çalıştığı holdingin başkanını put edinebilir. Mensup olduğu siyasi partinin liderini, kalem müdürünü put edinebilir. Sanatçı kisvesinde gözüken fakat insanların dimağını, Zedeleyen imanının Gevşekliğine İslamının dininin gevşekliğine sevk eden Gevşetmesine sevk eden Kişilere gönül verebilir Onlarla yatar onlarla kalkar Parayı çok sevebilir Herkesin putu vardır Yani biz şu anda tahtadan Helvadan undan şekerden put yapmıyoruz diye Kendimizi putperest değiliz Zannetmeyelim Her asırda putperestlik Bir şekilde vardır bunun testi şöyle olacak. Nasıl test edeceğiz bunu? Biz hangi itikad üzere mensubuz? Allah ve Resulü bir şey söylemiş. Fakat sizin bulunduğunuz ortamda da bu şeyin tersine bir durum var. Siz tercihinizi Allah ve Resulü tarafından yapmıyorsanız, gösteremiyorsanız, sizde bir şekilde putperestlik vardır. Arz edebiliyor muyum? Yani sizin tercihinize göre bu putperestliğin, dindar oluşunuzun bir şeyi vardır, şekli şablonu vardır. Yoksa putun şekli değişik değişiktir. Misal, şimdi Mekkelilerin, müşriklerin tahtadan putları var. E yukarıya çık, yukarıda sağsanilerin falan ateşten putları var. Onlar da ateşi tapıyor, ateş var. Yakıyorlar ateşi, aman söndürmeyin diyor bizim, ilahımız o. Başına bir şey gelmesin. Hep ilahalarının başında sönmesin diye duran adamlar koyuyorlar falan. Hani devamlı yansın falan diye. Ateşe mensup olanlar var. Ne bileyim işte firavuna insana tapanlar var. Şunu gösteriyor. İman da şekil değiştirerek bir şekilde insanın itikadını farklı farklı isimlerde iman da taşır. Ta günümüze kadar. İnkar da bir şekilde şekil değiştirerek kıyamete kadar yapacağını yapacaktır son güne kadar bu devam edecektir. Arz edebiliyor muyum? Çatışma olduğu anda Allah ve Resulü tarafından tercihini kullanıyorsa o yöne reyini efendim verebiliyorsan demek ki sen putperestlikten, itikat bozukluğundan uzaksın. Hani bir insan yapamaz. Fakat iç olması tercihi odur. Bu da bir şeydir. Yani iman etmiştir daha İslam'ını gösteremez. Olsun. O da iman dairesindedir. Fakat Kesinlikle Allah'ın ve Resul'ün emrettiği bir hususta bu olmaz böyle bir şey diyen adam tercihini putperestlikten yana kullanmıştır. Hem de öyle bir put ki alıp da eline kıramayacağın bir put kalbinin üzerine yerleştirdiğin ve ancak vicdanla bir imanla yıkılması gereken bir put edinmiş olur insan. Allah muhafaza Amin. Evet Ebu Talip bu teklif karşısında ne yapacaktı? Bir tarafta kavminin gelenek ve adetleri, diğer tarafta yeğenine karşı olan samimi sevgisi. Hangisini tercih edecekti? Sonunda yumuşak ve güzel sözlerle müşrik heyetini başından savdı. İlk şikayetlerinden hiçbir netice alamadıklarını gören müşrikler Ebu Talip'e tekrar başvurdular. Ya Ebu Talip, sen... ...bizim yaşlı ve ileri gelenlerimizden birisin. Yeğenini yaptıklarından vazgeçirmek için sana müracaat ettik. Fakat sen istediğimizi yapmadın. Vallahi artık bundan sonra onun babalarımızı, dedelerimizi kötülemesine, ...bizi akılsızlıkla itham etmesine, ilahlarımıza hakaretlerde bulunmasına asla tahammül edemeyiz. Sen ya onu bunları yapıp durmaktan vazgeçirirsin... Yahut da iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız. Evet. <gülüyor> Ebu Talip tehlikeli bir durumla karşı karşıya bulunduğunun farkındaydı. Kavmi tarafından terk edilmek istemezdi. Ama yeğeni kainatın efendisinden de vazgeçemezdi. O halde ne yapabilirdi? Derin derin düşündükten sonra Resul-i Ekrem'i yanına çağırarak yalvarırcasına, Kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana başvurarak senin onlara dediklerini bana arz ettiler. Ne olursun bana ve kendine acı. İkimizin de altından kalkamayacağımız işleri üzerimize yükleme. Kavminin hoşuna gitmeyen sözleri söylemekten artık vazgeç dedi. Durum oldukça nazikti. Bir bakıma o güne kadar kavmi içinde kendisine yegane hamilik eden Ebu Talip'ti. O da mı himayeden vazgeçecekti? Bu teklifle karşı karşıya kalan Nebi-i Ekrem Efendimiz, ve bir müddet mahzun mahzun düşündü. Sonra hakiki muhafızın cenabı Hak olduğunu bilmenin gön gönül rahatlığı içinde, amcasına cevabı kılıç kadar keskin, kayalar gibi sert ve kesin oldu. Bunu bilesin ki ey amca, güneşi sağ elime, ayıda sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben de uğurda canımı veririm. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mücadelesini, tebliğdeki mukavemetini, azmini, sabrını, sebatını bir şekilde anlatmak icap etse, İslam tarihinde mal olmuş çok önemli sözlerden bir tanesini Şunu zikrederek bunu yapabilirsiniz Yani on cümleyle ben, Benim klasik anlatma e, Usullerimdendir İnsanlar böyle belli bir Kategori içerisinde değerlendirirken Daha çabuk idrak ediyorlar Belki de anlattıklarımızı Yani on cümleyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin azmini Cesaretini Tebliğdeki mücadelesini bize anlat deseler, fakat on cümle seç deseler, sadece İslam tarihi için değil, dünya tarihi açısından da, muazzam bir sözdür bu. Müslüman olmadığı halde, hidayete eremedikleri halde, bu sözün heybetinden, bu sözdeki belagattan, fesahattan, hayrete düşen, şarkıyatçılarla doludur tarih. Söz, güneşi sağ elime verseler, Ayı da sol elime verseler yine de tebliğden anlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Vermem icap eden bir tek bu cansa o canı da bu uğurda feda ederim. Sözü güneşin üzerine doğduğu bütün nimetleri hepsini içine aldığı için güneş ve güneşten bir şekilde istifade edilen ikinci büyük kaynak olarak ay maalinde o kadar güzel ifade tarzı vardır ki Günlerim ve gecelerim hep bu dava uğrunda gidecek manası da var. Güneşin ve ayın üzerine doğduğu bütün mevcudattan bu dava daha kıymetlidir manası da var. Ve Resulullah Efendimizin kararlılığı da var. Yani her şey ters dönse veyahut ters dönmesi de bana verilse yine bundan beni vazgeçiremezler sözüdür. Evet. Eyvallah. Öz amcasının kendisini terk edeceği endişesini duyan peygamber efendimiz... Hayır, biz bu söze katılmıyoruz. Öz amcasının kendisini terk edeceği endişesine kapılan Resulullah yok. Biz öyle bir Resulullah tanımıyoruz. Yani burada da Ebu Talib'in gönlünü almak için, onun azmindeki gevşekliğe mani olmak için konuşan bir Hazreti Fahri Alem var. Yani biz şu aklımızda 1400 sene sonra zerre kadar Hz. Muhammed aşkımızla bir kitap yazacağız ve biz bile Allah'ın insana kâfi olduğunu iddia edeceğiz. Resulullah Efendimiz amcasının onu kaybetmesi, bilinlenmesi, endişesi falan böyle şey düşünülemez. Yanlış bir sözdür bu. Hoş bir söz değildir. Niye? Endişe nedir sonra? Endişe neden kaynaklanır? Ne kavram olarak bu, buraya uyuyor ne ifade olarak da Hz. Resulullah'ın hayatına uyuyor. Arz edebiliyor muyum? Geçenlerde çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir arkadaşım aradı. Sohbet ederken abi diyor bazı kitapları alıyorum. Sizin takip ettiğinizi düşünerek yanlarına şerh düşerek not alarak gidiyorum. Çok güzel oluyor diyor. Kitaplar insana fikir vermek içindir. Fakat neticede tamamıyla fikrinizi ihata etmek için değildir. İnsan okurken sadece gözüyle okumamalı. İnandığı şekliyle kalbinin de oraya koymalı. Diye düşünüyoruz zaten. Arz edebiliyor muyum? Evet. Yıkılmayan bir iradeye sahip Resul-i Kibriya'nın davasını haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğini anlayan Ebu Talip, yeğenim benim diyerek boynuna sarıldı ve işine devam et, istediğini yap. Vallahi seni asla Herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim diye konuştu. Ayrıca şunu da tespit edelim. Dünyanın neresinde olursa olsun ve tarihte nerede tespit ederseniz edin. Kendi davasına inanmış insanlar her zaman ve her zaman el üstünde tutulur. Kendi davasında samimi olacak bir insan. Hakkı batılı konuşmuyor. Etrafımızda bile saygı duyduğumuz insanlara bakın. Saygı duyduğumuz Aynı fikri paylaşmasak bile saygı uyandıran insanlara bakın. Kendi davalarında, inandıkları davada kaypak olmayan insanlardır. Değil mi? Öteki türlü sizde saygı uyandırmaz. Velev ki felanca davada, velev ki falanca görüşte olsun. Ama bir kere insan kendisi samimi olacak. Ve samimi insan her zaman hakkı kabule müsaittir. Samimi insan her zaman Allah'ı ve Hakk'ı, Allah ve Hak ayrı şeyler midir? Değildir. Ama Allah'ı kabul edip, Hakk'ı kabul etmemek olabilir. Ayrı görüldüğünden dolayı. Allah, Hak olarak tecelli eder cihanda. Hakkı aramak, Hakka düşkünlük, Hakperestlik, Hakk'ı yerine kayım kılmak, Allah'ı sevdalı insanların işidir. Allah'a sevdası olmayan insan, muhakkak hakkından cayar. Ve Hakk'a riayet etmez. Muhakkak aksaklık olur. Bir yerde onun kendi zaafı, kendi nefsi devreye girer ve bir anda hak put putperestliğe döner. Bir mevzuda bile olsa, bir kalemde bile olsa. Allah'a gönül veren insan Hakk'a aşıktır. Hukukun yerine gelmesine aşıktır. Hak da hukuktandır zaten. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetinden Sadece imani vakarını değil Aynı zamanda kararlılığın getirdiği Yani imanla bir şeyin tesiri vardır Bir de insanın Kararlılığıyla karşıdakini etkilemesi Hadisesi vardır Resulullah Efendimizin imanı da Kararlılığı da insanları cezbedecek Hatta mest edecek özelliktedir İşte bu cesareti Bu vakarı bu sabrı Efendim bu dağılmayan, endişeye düşmeyen fikri, fikir sahibi insan endişeye düşmez. Endişe vehimlerden oluşur. Vehimlerin yavrusudur endişe. Vehimlerin meyvasıdır endişe etmek. Fikir ve ilim sahibi olan insan, kararlı olan insan endişe duymaz. Korku duyabilir. Endişeyle korku farkıdır. Bu şekildeki kararlılığını görünce hayran bir vaziyette. Hazreti Fahri Alem'in mübarek boyunlarını sarılıyor. Ben seninle beraberim, hiç endişe etme diyor. Ebu Talip diyor, endişe etmeyi. Evet. Bu söz verişten sonra müşrikler de Ebu Talip'in yeğenini her şeye rağmen koruyacağını ve asla yalnız bırakmayacağını kesinlikle anladılar. Gözleri önünde birçok kimsenin ilahi hidayete koştuğunu gören müşrikler. Buna tahammül edemiyorlardı. Başka bir tedbir düşündüler. Yine Ebu Talibe başvurarak şu teklifte bulundular. Ey Ebu Talip! Sana Kureyş gençlerinin en güçlü, en kuvvetli, en yakışıklı ve akıllısı olan Umare bin Velid'i verelim. Kendine evlat edin. Aklından, yardımından istifade edersin. Buna karşılık sen de bize kardeşinin oğlunu teslim et. Hey. Öldürelim. İşte sana adam karşılığında adam. Daha he, ne he, istersin? He. Adam karşılığında adam. Bir tane elması, bir kamyon çakıl taşı ver. Evet. Ebu Talip bu mantıksız teklife, önce siz bana kendi oğullarınızı verirsiniz. Onları ben öldürürüm. Ancak sonra onu size verebilirim diye cevap verdi. <gülüyor> Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hani fıtrat, fıtrata bağlı konuşmuyoruz ama fıtratın da ağır bastığı yerler var. Ebu Talib Efendimiz çok güzel konuşan bir insan aynı zamanda. Ve çok zeki. O aileye mahsus, Resulullah Efendimizin dedeleri, akrabalarında güzel konuşabilme kabiliyeti var. Ve cevval zeka var. Mesela Hz. Ali Efendimiz de öyle. Oğlu Hz. Ali Efendimiz de çok efendim zeki ve çok cevval bir zekaya sahip. Akil de öyle yani Hazreti Ali Efendimizin kardeşi de öyle. Yani o kadar güzel kıvrak cevaplar verilmiş ki etrafında hemen böyle sohbet halakası falan oluşurmuş. Bu Talip onların hamakatini yüzlerine vururcasına bak yaptığı teklife bak. Yok diyor. önce siz çocuklarınızı bir verin ben onları bir öldüreyim sonra Umari'yi falan konuşur. Diğerini konuşuruz. Ya nasıl teklif bu? Ancak Ebu Talip o ailenin getirdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin soyunda fıtfıtraten onlarda olan bir şey. Cevaptaki nezaket ve efendim fevkalade yüksek zeka eseri. Evet. Bu teklifi müşrikler tepkiyle karşıladılar. Bizim çocuklarımız dediler, onun yaptıklarını yapmıyorlar ki. Ebu Talip bu sözlerini de cevapsız bırakmadı ve sert bir dille, vallahi sizin çocuklarınızdan çok çok daha hayırlıdır. Allah. Siz bana çok çirkin bir teklifte bulunuyorsunuz. Nasıl olur? Siz oğlunuzu bana yetiştirmek üzere vereceksiniz, benimkini ise öldürmek için alacaksınız. Buna asla müsaade etmem diye konuştu. Müşriklerin kin ve nefretleri artık son haddine varmıştı. Bu nefret ve kinleri bundan böyle sadece Resulullah ve Müslümanlara değil, Ebu Talib'e de yönelmiş oluyordu. Kaderin garip tecellisine bakınız ki, müşriklerin Ebu Talib'e karşı menfi tavır takınmaları, Haşimoğullarının Resul-i Ekrem'i himayelerine almalarına vesile oldu. Himayeden sadece biri kaçındı, Ebu Leheb. Bu arada Ebu Talib, Haşimoğullarını topladı ve Resul-i Ekrem'i korunması hususunda dikkatli olmalarını tembihledi. Ebu Talib'in bu tarz vaziyet alışı Kureyş müşriklerini şu kesin karara sevk etti. Allah Resulü'nün hayatına son vermek. Bu menhus arzularını gerçekleştirmek için Mescid-i Haram'a toplandılar. Bunu duyan Ebu Talib, Haşimoğulları gençlerini bir araya topladı ve derhal onlarla Kabe'ye giderek müşrik topluluğuna gözdağı verdi. ''Vallahi'' dedi, ''yeğenim Muhammed'i öldürecek olursanız, biliniz ki sizden hiç kimse sağ kalmaz. Biz de, siz de bu yolda helak oluncaya kadar peşinizi bırakmayız.'' Ebu Talib'in bu tehdidi karşısında müşrikler tek kelime konuşmadan dağıldılar.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 onun sayesinde nimetlere erişmişlerdir. Ey Kureyş topluluğu, Beytullah'a yemin ederim ki siz onu yalanlamakta aldanıyor ve boş hayallere kapılıyorsunuz. Zaten bir insan iman etmediğinde ilk önce kendindeki güzelliklere düşmandır. Allah Resulü'ne düşman oluyorlar. Niye oluyorlar? Bak yetimlerin hamisi o. Yüzü suyu hürmetine yağmurlar iniyor. Bunu görüyorlar aralarındaki nifakı çözen o hakemlik yapan o Muhammedül Emin o bir mahalleye bir sokağa girdiğinde herkese neşe saçan o yani onu o an bile hiçbir şey olmasa Allah muhafaza Mekke'den çıkar olmasın bir an bir şey eksik yani iman etmeyen bile bunu fark ediyor fakat imansızlık öyle bir beladır ki imansız olan kişi ilk önce kendine düşmandır o sebepten en büyük zulüm şirktir. Kime zulme diyor? Kendisine zulme diyor. Şirk en başta insanın kendisini tepeler. Kendi kendine zulmeder. Ve hakikati güzellikleri zulmetiyle örter. O imansız insanlar kendilerine düşman oldukları için ilk önce hasımları kendileri olduğu için kendi nefislerine Resulullah Efendimize düşman oluyorlar. Halbuki Resulullah'tan, iyilikten başka hiçbir şey görmediler. Evet. Ey Kureyş topluluğu! Beytullah'a yemin ederim ki, siz onu yalanlamakta aldanıyor ve boş hayallere kapılıyorsunuz. Muhammed hakkındaki suikastiniz biz onun çevresinde pervaneler gibi dönüp, uğrunda çarpışmadıkça gerçekleşir mi sanıyorsunuz? Hepimiz onun çevresinde serilip yok olmadıkça, çoluk çocuklarımızı bize unutturacak fedakarlıklarla onu müdafaa etmedikçe size bırakmayız. Bütün bu olup bitenlerden sonra, Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimizin baskılarla, zulüm ve tahakkümlerle, eziyet ve işkencelerle kendilerine boyun eğmeyeceğini anlamışlardı. Bu sebeple yeni yeni planlar tertiplemeyi, yeni yeni isnat ve iftiralar uydurmayı tasarladılar. Hedef, Resul-i Ekrem Efendimizin yüce şahsiyetini, haşa nazarlarda küçültmek, ulvi maksat ve gayesinin insanlarca duyulmasına engel olmaktı. Bu maksatta hürmet ettikleri büyüklerinden biri olan Velid bin Muhire'nin etrafında toplandılar. Günden güne gelişen, gönüllere saadet bahşeden iman, İslam davası ve onun temsilcisi olan Resul-i Kibriya Efendimiz hakkında konuşmaya başladılar. Fikir babalarından biri olan Velid bin Muhire, etrafında toplanmış, yüzlerine şirkin çirkinliği aksetmiş bulunan arkadaşlarına, Ey Kureyşliler dedi, İşte haç mevsimi de gelip çattı. Arap kabileleri yurdumuza akın edeceklerdir. Muhakkak onlar şu adamımız Muhammed'in meselesini de duymuşlardır. Size bir takım sorular soracaklardır. Bu sebeple onun hakkında bir fikir etrafında birleşmemiz gereklidir. Ta ki aramızda ihtilafa düşmeyelim. Yani ağız birliği yapalım, medyayı oluşturalım şimdiki tabirle. Yani biz bu fikrimizi destekleyecek şekilde medya olarak efkar-ı insanları hep aynı tarzda etkileyelim. Yani birkaç şeyi böyle başlık altına alalım ve hep o hususta hakaret edelim. Hakaretimizde de ihtilafa düşmeyelim. Hepimiz ağız birliği yaparsak insanlar bize inanır diyor. Bugünkü medya patronlarının sözü değil bunlar. Zaten olur mu? Olamaz. değil mi? Böyle, böyle bir mesele yok şimdi. Fakat o zamanın insanları bu kadarını akıl edebilmiş. Zaten bunu akletmek için çok akıllı olmaya lüzum yok. Bu hayvani bir zekadır, şeytani bir zekadır. Çok çok akletme, yani acayip bir efor sarf etmenin üzüm yok. Neticede şu var yalnız. Batıl itikatta olmalarına rağmen ağız birliği yapmakta Nasıl kendileriyle irtibat halindeler, nasıl bir millet gibi hareket ediyorlar, bu çok manidardır. Evet. Bu kurnazca bir teklifti, ayrı ayrı fikir beyan etmeleri elbette onları inanılmaz ve sözlerine güvenilmez bir duruma sokacaktı. Dolayısıyla gelen halk üzerinde de pek tesirli olmayacaklardı. Kureyşliler bu kurnaz teklifin sahibini tedbir hususunda da dinlemek istediler. ''Sen'' dediler. ''Bize bu husustaki görüşünü, kanaatini ve tedbirini de söyle. Biz de aynısını söyleyelim ve aynı şekilde hareket edelim.'' Fakat Velid, önce onların kanaat ve görüşlerini öğrenmek istiyordu. Kureyş müşrikleri fikirlerini beyan ettiler. ''Kâhindir'' deriz. Velid bu fikirlerine katılmadı. ''Hayır'' dedi. ''Vallahi o bir kâhin değildir.'' biz kahinleri görmüşüzdür. Onun okuduğu şeyler öyle kahin mırıldanışları ve düzmeleri cinsinden değildir. <gülüyor> kahin doğru da söyler yalan da. Ama biz Muhammed'in hiçbir yalanını görmedik ki. Müşrikler o halde mecnun diyelim dediler. Velit bu görüşe de itiraz etti. Hayır dedi. O mecnun da değildir. Delileri görmüşüz. Deliliğin ne olduğunu biliriz. Onun hali bir delininkine asla benzemiyor. Topluluktan üçüncü teklif geldi. Öyleyse şairdir deriz. Velid bu görüşü de doğru bulmadı. Hayır, o şair de değildir. Biz şiirin her çeşidini biliriz. Onun okuduğu bunların hiçbirine benzemez. O halde sihirbaz deriz. Bu fikir de Velid tarafından makbul sayılmadı. Hayır hayır o sihirbaz da değildir. Biz hem sihirbazları hem de yaptıkları sihirleri görmüşüzdür. Onun okudukları ne sihirbazların okuyu üfledikleridir ne de düğümleyip bağladıkları diye konuştu. Bütün tekliflerinin reddedildiğini gören müşrikler işi velide havale ettiler. O halde ey Abdüşşems'in babası ne diyeceğimizi sen söyle dediler. Yani. Yeah. Veli'nin konuşması şaşırtıcı oldu. Evet. Vallahi dedi, onun sözlerinde apayrı, bambaşka bir tatlılık vardır. Onun okuduğu sözden tatlı söz olamaz, o bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı vardır ki, sanki kökü çok verimli toprakta, suyu bol bahçelerde yükselen, dalları ise etrafa uzanan gür meyveli bir hurma ağacıdır o. Müşrikler bu ifadelerden telaşa kapıldılar. Yoksa akıl danıştıkları ve fikir babalarından biri saydıkları Velid de mi Müslüman olmuştu? Hele kendilerini terk edip evine dönmesi telaş ve endişelerini bütün bütün artırdı. Öyle ki Velid dininden döndü diye söylenmeye bile başladılar. Ancak Velid'in dininden döndüğü filan yoktu. Hangi itham ve iftiranın daha uygun olacağını düşünmek için evine çekilmişti. Kararını verdikten sonra geri dönüp Kureyşlilere şöyle dedi. Sizin asılsız ve yalan olduğu kısa zamanda anlaşılacak olan bu dedikleriniz için de, yine akla en yakın olanı ona sihirbaz demenizdir. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki, o söz evlatla babanın, kardeşle kardeşin, karı ile kocanın, kavim ve kabilesiyle şahsın arasını açıyor. Bu görüş etrafında birleştiler. Artık Peygamber Efendimiz'e, haşa, sihirbaz diyecekler, bu itham ve iftira ile halkı kendisinden uzak tutmaya çalışacaklardı. Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimelerde Velit bin Muire'nin bu kurnazca tedbir ve planından kahrolası, ne biçim söz uydurdu buyurarak bahsediyor ve akıbetini de şöyle ilan ediyordu Ben de muhakkak onu cehenneme sokacağım Kainatın efendisi müşriklerin iddia ettiği gibi bir kahin değildi çünkü kahinin sözleri karışık ve tahminidir Halbuki onun söyledikleri hak ve hakikatti Her selim aklın tasdik ettiği gerçeklerdi karışıklıktan, tahminden uzak, kesinlik ifade eden sözlerdi. Cenab-ı Hak, müşriklerin bütün bu iftira, isnat ve tertiplerinden sonra indirdiği vahiy ile Resulüne şöyle hitap etti. Estaizu billah, O halde ey Resulüm, sen öğüt ve nasihate devam et. Çünkü sen, Rabbinin nübüvvet ve İslam nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnun. Ne kadar vaktimiz var bilemiyoruz fakat şunu söylemek lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Onu metü sena etmek için Onu met etmek için ne kadar güzel sözleri söyleseniz az Fakat işte Cenab-ı Hak şaşılmamıza müsaade etmesin Bizi hıfz himaye eylesin Allah Resulü'nün uzak kalan insanlar Resulullah'a hakaret edecekleri noktada bile ihtilafa düşüyorlar fakat tevhid öyle güzel bir şeydir ki yüzlerce binlerce şeyi söylersiniz hepsi bir noktaya çıkar ve güzelleşir güzel olur birleşir ve o güzelliklerden o ayrı isimlerle zikretmekten bir tefrika doğmaz fakat şirk ve küfür o kadar bedbah bir haldir ki İnsan onun hangi şeyle meşgul olursa olsun hem kendine hem başkalarına düşman hale gelir Ve hep firkati tefrikası artar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla kahin demek, sihirbaz demek Hatta şair demek, mecnun demek bir insanın küfrüne sebebiyet verir şairdi, çok büyük bir şairdi gibi söz. Övmek için söylenir belki ama Allah Teala o övgünün de, Metüsenanın da şeklini çizmiş ve bu şekilde söylenmesinden insanları, inananları men etmiştir. Şairlik kötü bir iş olduğundan değil, düşük bir meslek olduğundan değil, fakat Resulullah'a nispet edildiğinde düşük hale gelir ve küfür manasına gelir. Aynı Allah haşa çok iyi bir insandı. Çok iyi bir insandır dediğinizde ama çok iyi bir insan. Şimdi sen ne kadar övüyor gibi olsan da insanla Allah mefhumunu birleştirirsen aynı iyileştirirsen bu senin küfrüne vesile olacağı gibi Resulullah'ın da öyle üstün bir hali vardır ki ve onu metheden Hazreti Allah olduğundan öyle bir metü şekli vardır ki İnsanlar kendi akıllarıyla, kendi beyanlarıyla onu fehmedemez Ancak yine Allah ve Resulüne muhabbetle nasıl met edeceğini kendisine gösterirler, öğretirler. Bu metü senaların başında salatü selam vardır. Resulullah Efendimiz'e salatü selam etmek. Hatta ya Resulallah bizi şefaatinden mahrum eyleme. Yemin maşerde senin livayil hamdül altına toplanalım. Bizi huzurundan ayırma demek bile Resullaha medih beyanındadır ve meyanındadır. Yani Resullaha met etmek gibi bir beyan ihtiva eder. Çünkü neticede onun tazarru ve niyaz edilebilecek bir merci olduğunu tanımak ve Aman ya Resulallah demek, Aman ya fahri alem demek, Yemin mahşerde bizim elimizden tut demek. Havzu Kevser'inde bizi buluştur demek. Bunların hepsi dua gibi gözükür ama methusena meyanındadır. Biz en güzel salatü selamla Allah'ı Cenabı Hakk'ın en güzel isimleriyle, ayetleriyle nasıl övmüşse Hazreti Resulullah'ı o methusena ile Allah Resulüne salatü selam methusena etmiş gibi bizleri kabul eylesin. Muhabbet bağımızı Daim eylesin bu muhabbet bağının hiçbir şekilde kopmamasını Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. Amin. Vesallallahu aleyhi ve sellem, es-sadıru'n nurü cemîi enbiyâi ve müsrîdîn ve elhamdülillâhi rabbil